Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd babun maca'a fin nuşrati bu hafta Allah bizlere izin verirse büyüyü çözmekle ilgili ilgili babı alacağız, öğreneceğiz. Müellif Rahimahullah dikkat ederseniz bundan önceki babta ve bundan önceki birkaç bab öncesinde sihirle alakalı bize bir bab, bir konu başlığı açmıştı. Ondan sonra sihir türünden olan şeyleri bize zikretmişti. Geçen hafta da en son olarak kahinler, medyumlar ve büyücülerle ilgili babı işlemiştik. Bu hafta ise bir uygunluk olarak sihirden sonra kendisi münasip görmüş. Sihir bozma babı. Sihir nasıl bozulur? Buna değineceğiz. Biz de Muallif Allah'ın burada bu sihir babından sonra zikretmesi hasebiyle ilim ehli bu babı sihrin bozulma babını sihir babından sonra ne yapmış? işlemiş şerh etmişler. Biz de onların peşinden <gülüyor> bu şekilde gideceğiz. Hatırladığınız üzere arkadaşlar sihir yapmak şirk hükmündeydi. Yani sihir yapmanın hükmü şirk olarak açıklamıştık. Bunun tafsiriyle değinmiştik. Hatta geçen hafta kahine, sihirbaza, medyuma gidip ona soran ve onun sorduğu sorup aldığı cevabı söylediklerini tasdikleyen kimsenin hakkında rivayetlerde ne deniyordu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O kimse indirilene yapmıştır? Küfür etmiştir. İnkar etmiştir. Yani giden adamın hakkında söylenen söz bu kadar ağırken bu işi yapan adamın halini siz düşünün. Ki açıkladığımız üzere bir insan sihire büyüye ancak büyük şirk işlemeden ne yapamıyor? Giremiyor, ulaşamıyordu. Bu şeyi yapamıyordu. Ondan dolayı, U Bakara suresindeki ilgili ayette de e, ne diyordu? O iki melek, Oma yuğlilmanı min hatta yuqola inna ma nahnu fitnede. Onların ikisi öğretecekleri, bu büyüğü öğretecekleri insanlara dikkat edin. Biz fitneyiz. Sizler için birer imtahınız. Kafir olmayın demeden kimseye bir şey yapmalardı öğretiyorlardı. Sonra Yahudiler Süleyman Aleyhisselam'ın büyü yaptığını iddia etmelerine binaen Allah Teala bu ayetin hemen başında ne diyordu? "Vamma kafera Süleymanu velakinne şeyatin keferu." Süleyman ne olmadı? Kafir olmadı. Çünkü o sihir, büyü ne yapmadı. Yapmadı. Velakinne şeyatin keferu. Ancak şeytanlar kafir oldular. Niye? Çünkü onlar insanlara ne yapıyorlar? Sihir öğretiyorlar. Yani sihir e, yapmak, bu işle meşgul olmak, iştigal etmek, alimlerin de değindiği ve şerh ettiği gibi şirke bulaşmadan ne yapmıyor? Kişiye verilmiyor. Yani kişi ancak şirke düştüğü zaman, şirk ameller işlediği zaman bu hizmeti ne yapabiliyor? Şeytanlardan ve cinlerden alabiliyor. Tabi bir de sihrin başka bir şekilde olduğunu söyleyen bazı alimler var. Diyorlar ki yani onlar şeytanlara ve cinlere teveccüh etmeden, yönelmeden bazı böyle ilaç, deva şeklinde şeyler yaparak, insanlara böyle bir şeyler içirerek etki etmeye çalışıyorlar. Bunun hükmü de yapmış olduğu şeye göre değişir. Yani günahtan başlar yukarı doğru artık ne yapıyorsa o öğrendikten sonra onun hükmü değişir. Ama asıl olan genelde bilinmesi gereken şey ee, insanların e, sihri ancak şirke düştükten sonra yapabilecekleri, bu imkanın ancak onlara bundan sonra sağlandığını bilmemiz gerektiği. Şimdi sihir bozmakla alakalı da buna nuşra deniyor. En nuşra. Buna nuşra deniyor. En nuşra sihrin sihir uğramış, büyülenmiş, kendisine büyü yapılmış, insandan kaldırılması demek. Zaten bundan dolayı Neşaray, Yenşuru fiilinden gelmiş. Yaymak, kaldırmak manasında. O hastadan, yani sihirli olan insandan, büyülü olan insandan bu eylem kaldırıldı, bu hastalık, bu problem, bu sıkıntı kaldırıldığı için ona ne denmiş? en Ennuşra en denmiş. İlim ehli bunun iki çeşidinin olduğunu söylüyorlar. Yani sihri bozmanın iki, iki çeşidi vardır. Sihri bozmak ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi nedir? meşru olan sihir bozma en müşru'a el, el meşru'a ikincisi gayri meşru yani meşru olmayan sihir bozma yani en müşra gayru el meşru'a meşru olanı nedir meşru olmayan nedir şimdi ona tafsiriyle bütün ayrıntısıyla değineceğiz Meşru olanı arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Yani sihir meşru olarak nasıl çözülür? O hastadan nasıl o def edilir? O hastadan nasıl kaldırılır? İki yolla kaldırılır meşru olarak. Yani birinci yolu bunun müstahap olan yoludur. İkincisi ise mubah. Mubah olan yoludur. Yani bir müstahap yolu var. Bir de sihirin ne yolu var? Mubah yolu var. Ne demek müstahap ve mubah? Bu iki tarif. Ne demek mustahat ve mubah? Mustahap. Terk edildiğinde cezası olmayan yapıldığında sevap olan. Terk edildiğinde cezası olmayan yapıldığında sevap olan. Yani mesela sahuru ne yapmak gibi? Geciktirmek gibi. Sahuru her geciktirdiğinde insan yaparsa ne yapar? Mustahap. Mustahap. Ama hiç sahuru yapmazsa? Ya ne mekru deriz. İftarı ne yapmak gibi mesela? Erken, erken. Er erken yapmak gibi. Bundan hepsi nedir? Müstahap. Yapan kişiye ne olur? Sevap olur. Yapmayan kişiye bir ceza yoktur. Mübah nedir? Yapılmasıyla yapılmaması arasında bir fark olmayan, eşit. Yapsan da aynı, yapmasan da aynı. Ancak mübah olan şeyler, oturmak gibi, kalkmak gibi, yürümek gibi, anlıyor musun? yatmak gibi, uyumak gibi. Mübah olan şeyler, ibadete dönüştürüle bilir. Neyle ibadete dönüşebilir mubah olan şeyler? Niyetlerle. Hani seleften rivayetler var ya sahaben. اِنِّ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ Diyor ki Zannarlesem Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ben nasıl ki diyor gece kıyama kalkmamı, gece kıyama kalkmamın ecrini Allah'tan bekliyorsam bunun sevabını Allah'tan arzuluyorsam uykumun da karşılığını uykumun da sevabını ne yapıyorum Allah'tan istiyorum. Niye? Çünkü sen eğer erken yatıp gece bu uykuyla vücudumu dinlendireceğim deyip gece teheccüd namazına kalkma niyetiyle yapıyorsan bu mubah neye dönüşmüş oluyor? İbadete dönüşmüş oluyor. Anladın mı? Mustahap'la mubah arasındaki fark. Tamam. Mustahap'la mubah arasındaki fark. Mustahap yapan kişi ne yapar? Sevap alır. Yapmayan kişi tercih eden kim kim? Kimse Ne yapmaz. <gülüyor> Doze almaz, günah almaz. Mubah ise yapılması ile yapılmaması arasında ne var? Fark var. Mubah tek başına ne olmaz ibadet olmaz. Ancak niyetle ne olabilir ibadet? Onun için fukaha diyor ki el adet ten ibadet adet olan şeyler yani mubah olan şeyler adeten yapılan şeyler ibadete dönüşebilir. Ne ile? Bin niyet, niyetlerle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ اِنَّمَا Ameller niyetlerle makbuldür. Niyetlerle olur. Yani sen bir amel yaptığın zaman onun niyetini karşılığına alırsın. Niyetsiz yaptıysan onun bir karşılığı mükafatı olmaz. Deminden dedim gibi. Yani mubah olan şeyler de aynıdır. Yani sen spor yaparsın. Vücudunu güçlendirmek, kuvvetlendirmek, Allah'a itaat için Yarın allah Teala cihadı insanlara farz kıldığı zaman ona hazır olmak için bu niyetle çalışırsan, vücudunu sağlıklı tutmak istiyorsan, Allah'ın sana vermiş olduğu o vücudu sana emanet olduğu için iyi bakmadığına spor yapıyorsan, sen o koşuşunda, o spor yapışında meşru olarak yapıyorsan tabii onu, sınırların içinde yapıyorsan, sen ondan ne alıyorsun arkadaşlar? Ecer alıyorsun, sevap alıyorsun. Ama normal bir topun peşinde koşayım mantığıyla yapıyorsan spor yapalım da yağlarımız erisin. Temesimiz açısın. Diyorsan e, bunun arkasında Allah'a böyle e, Allah'ın razı olabileceği bir ibadet kastetmiyorsan bundan da bir sabah almaz. Buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Adak ne yapılır? İki türlü adak diyorum pardon. Sihir ancak iki türlü ne yapılabilir? Çözülebilir. Sihir ancak iki türlü çözülebilir. Birisi mustahap olan çeşit ile diğeri de bubah olan çözdük. Ustahab nedir arkadaşlar? Sihiri neyle çözmek? Kur'an ile çözmek. Kur'an ayetleriyle çözmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kendisine büyü yapıldığında, sihir yapıldığında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam neyle iniyor? Muavvizeteyn. Muavvizeteyn. Yani felakla nasla iniyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Rukiye yapıyor. Bu iki sureyi nebi Aleyhisselat Vesselam ne yapıyor? okuyor. Sonra mesela ne var? Örnek olarak, acve denen bir hurma var. Nebi Aleyhisselat Vesselam Medine'nin şu iki sınırı arasında yetişen bir ne vardır diyor, acve vardır diyor, bir hurma vardır. Kim diyor? Men tesabba habiseb itamiratin minha. Kim bu acve hurmasından her sabah yedi tane verse, la yusi olsun, vela ona döne dokunmaz zehir dokunmaz. Ve ne dokunmaz ona? Sihir. Sihir dokunmaz. La yusibuhu mun ve la sihrun. Semmun ve la sihrun. Ona büyü de dokunmaz. Ona o ne olmaz? Yani zehirlenmez. Hiçbir onu sokmaz. Öldürmez. Allah onu ne yapmış olur? Korumuş olur. Bunlar müstahap olan yollar. Yani bir insana sihir yapıldıysa eğer bir insana büyü yapıldıysa. Aleyküm selamun rahmetler ve rekatun. Geç kalıyoruz arkadaşlar. Geç kalanları bundan sonra almayacağız. Dikkatimiz dağılıyor büyüğü çözmek diyeceğimiz yerde adak diyoruz. Mubah olan metotlar nelerdir? Sihir mubah olarak mubah yollarla nasıl çözülür? İnsanlar eğer bu uygulanan metotlarda şirk olan, meşru olmayan bir şey yok ise ve denenip tecrübeyle faydası ispat olmuş ise Bunlar da ne yapılabilir? Sihir ve büyü çözmede kullanılabilir. Mesela, diyor ki ilim ehli, bazı ayetler, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler, sihirli ve büyülü insanlara böyle tekrarlanan tekrarlanan okunuyor. Ve bu insanlara bu ayetler okundukça, tekrar tekrar okundukça ne oluyor mesela? Faydası görülüyor. Veyahut da mesela, tabi bunların sahabeden rivayetler yok ama sahabeden sonra gelen tabi'in, etba'at tabi'inden böyle tecrübeyle faydasının sabit olduğu bilinen, mubah, sihir bozmada kullanılan mubah çözümler var. Aleyküm Mubah çözümler var. Bunlardan bir tanesi mesela sidir ağacı diyorlar. Sidir ağacının yaprakları, yine tabiinden rivayet olunuyor. Sidir, sidir ağacının yaprakları ezilir, suya konulur. O suyla büyülenmiş, sihir uğramış kimse Usul abdesti aldırılır. Ondan yıkanması söylenir. Bu şekilde de fayda gördüğü ne yapılmış? Sabit olmuş. Bugün de işte mesela siyah miski sürüyorlar. O siyah miski sürünce hastaya yahut işte cin çatmış cinli kimseye yahut büyülenmiş kimseye ne yapıyor kimse? Tecrübeyle sabit. O içerideki ona girmiş olan cin, ona girmiş olan ona yapılmış olan, o büyük aracıyla girmiş olan cin rahatsız oluyor. Bunlar da yani sihrin çözülmesinde meşru olan ve mubah olan neler? İşler, yöntemler, metotlar. Tamam. Yani yarın öbürsü gün tıp teknoloji ilerler. Bu mesela diyelim ki elektrik fayda geldi. Elektrik vermenin insana büyülü insana fayda verdiği görülebilir. Ee, yani bu da kullanılabilir. Bu da nedir? Mubahtır. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Tabi tecrübeyle işe yaradı, sabit olması gerekiyor. Yani uygulanmış. Görüyorsun ki sabit ve dine muhalif İçinde bir şey ne yapmıyor? Barındırmıyor. İçinde anlamadığımız, bilmediğimiz, ne manaya geldiğini çıkaramadığımız, gizli, şifreli sözler olmayan şeylerden yapılıyorsa, ondan sonra öyle işte içirilen şeyin ne olduğunu biliyorsak, işte adam diyor ki mesela bu toz işte e, kaya tuzundan yapılmıştır. İçirildiği zaman faydalı gelir. Mesela örnek veriyorum. Ha, bu makul bir şey. Ama deniyorsa ki işte burada bir karışım var. Bu denenmiş faydalı ama içinde ne var? Bir şey bilmiyoruz, söyleyemeyiz. Yahut işte biz suya bir şeyler okuyacağız ama yani ne okuduğunu siz anlamazsınız. Böyle değişik rakamlar, şeyler ifadeler. Bunlar kesinlikle ne değildir arkadaşlar? Caiz değildir, meşru olan şeyler değildir. Peki memnun olan, yasak olan, gayri meşru olan, siir çözme nedir arkadaşlar? Sihiri sihirle yani büyüyü ne yapmak büyüyle çözmek büyüyü büyüyle çözmek nedir Haramdır. ve kesinlikle caiz e, değildir hemen müellifin burada ziketmiş olduğu hadise gelelim ondan sonra e, memnu olan caiz olmayan veyahut sihiri sihirle bozmanın caiz neden caiz olmadığını ne yapalım açıklayalım. Diyor ki müellif rahimahullah Anca birin, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sülâ an-nushra. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre nebi aleyhissalatu vesselam'a nushra soruldu. Artık nushra'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Feqale hiye min şeytan. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi. Hiye min şeytan. Bu şeytanın işidir. Bu şeytanın işidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada neyi kastediyor? Hangi kısmını kastediyor? Büyüyü bozman. büyüyle bozman. Büyüyü büyüyle bozman. Yoksa büyüyü meşru yollarla bozmak nedir arkadaşlar? Yani caizdir. Hatta kardeşine hizmet etme adına nedir bu? Bir Allah'a takarruptur, ibadettir. Kardeşini kurtarma adına, başındaki musibeti defetme kaldırma adına. Ravahu Ahmet senedin Cahid onu İmam Ahmet rivayet etmiş. Ceyyid bir isnatla. Bu Ebu Davud ve Ebu Davud rivayet etmiş. Ve kâle su ile Ahmedu anha. İmam Ahmed'e soruluyor bu nuşra. Fekâle, İmam Ahmet diyor ki i̇bn Mes'ud yekravu hâzâ kullehu. i̇bn Mes'ud bu türden olan şeylerin hepsini ne görür? Kerih görür. Diyor İmam Ahmet. Tabi hatırlarsınız. Mekruh'un tarifi neydi? Müstahab'ı aldık, Mubah'ı aldık, bir de Mekruh'a alalım. Mekruh'un tarifi... Ne demek Mekruh? Evet. Mekruh. Günah olmayan, terk edildiğinde sevap alınan şeyler. Terk edildiğinde sevap alıyorsun. Tabi niyetle sevap alıyorsun. Ama yaptığın zaman sana günah yazılmıyor. Mesela namazların sünnetini terk etmek gibi. Namazların sünnetini terk etmek nedir? mekruhtur. Yani ne demek mekruh? Namazların sünnetini kılmıyorsun diye sen günaha girmezsin. Değil mi? Ama bunları kılarsan sahaba girmezsin. Peki selefin mekruh diye kullandığı terim bu söylemiş olduğumuz sonradan oturan mekruh terimiyle aynı mı? usul fıkıhta değil. Mutakaddim dediğimiz geçmiş alimlerin, selefin, sahabenin ondan sonra gelen ilim ehlinin kullandığı mekruh kelimesi İlk olarak nereye, hangi manaya gelir? Haram. Ancak bir karine varsa, bir ipucu varsa onu oradan sarf edecek haram olan manasından şu anda bizim bildiğimiz mekruh manasına sarf edecek bir karine ipucu varsa ne yapılır? Onların o lafzı şu anda bilinen mekruha sarf edilir. Ama asıl da mütekaddim selef alimleri sahabe mekruh olarak kullandığında neyi kastediyorlar? Haramı kastediyorlar. İmam Ahmet de diyor ki, yukrahu hâza kulluhu. Bunun tümü nedir diyor. Mesud, Allah'ın Mesud. Haramdır. Haramdır diyor. Hatırlarsınız, Abdullah İbni Mesud'un görüşünü almıştık, dikkat ederseniz. rukyelerle alakalı. Hadisat, innen ruka ve temâime ve tivalete. hadis almıştık, hatırlıyor musunuz? Yine şirk. Rukyeler, temaim, nazarlıklar, muskalar ve tivala. Neydi tivala hatırlayan var mı? Tivala. Tivala. Kadını kocasına, kocasını karısına şey yapan, sevdiren, bağlayan e tarzında yapılan muskalar. Bunlar şirktendir. Ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ve onun ashabı, öğrencileri ister Kur'an-ı Kerim'den yazılan bir muska olsun, ister Kur'an-ı Kerim dışında yazılmış muska olsun, bunların hiçbirini ne yapmıyorlar? Caiz görmüyorlar. İşte Ahmet'imden ben bu da bunu ne yapıyor? Kendisinden rivayet ediyor Abdullah İbni Mesud'dan. Tabi Abdullah ibn Masood'un buradaki bu sözü sihirin meşru olan yollarla çözülmesinin yani haram olduğu anlamına gelmez. Zaten bunu seleften kimse söylemiyor çünkü bununla ilgili zaten deliller belli. Ne bir Aleyhisselatü Vesselam'a da ne yapılmış sihri yapılan büyü ondan nusra ile kaldırmış, çözülmüş. Bazı rivayetler var sıhhati ve zayıflığı konusunda itiraf var. Ne bir Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birisine gidip suyla suya okuyor ona, ona okuduğu suyu veriyor bu tazda ve bunun dışında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu rukyeler var. Yani bunlar sabit. Bunda bir problem, bunda bir sıkıntı yok. Büyünün veyahutta da cinli bir hastanın, cin girmiş bir kimsenin Kur'an'dan mustahap ya da mubah yolla, mustahap ya da mubah yolla tedavi edilmesinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Problem nerede? Büyünün büyüyle çözülmesinde. Dikkat ederseniz burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, su ile anin nuşra en nushra, Ne demekti en nushra, Sihirin, çözül... büyünün çözülmesi. Büyünün kaldırılması, çözülmesi. Buradaki eliflam takısı, en nushra'daki eliflam takısı, diyor ki ilim ehli, peygamberimize, bakın peygamberimize sorulunca en nushra, peygamberimiz bu iki kısmı ayrılır demiyor direkt. Direkt meşru olmayan, haram olan kısmı işaret ederek ne diyor? İnneho, inne, hiye inne, min şeytan. O nedir diyor? şeytan dışıdır. Arapçada el takıları Arapçada el takıları farklı manalara gelir. Açıklıyoruz biliyorsunuz. Kimisi var istihraflil cins bütün o zikredilen kelimenin, ismin türlerini kapsayan manasında. Bazen el -Ahdiye, ne demek? el ahdiye bilinen şeyden bahsedilirken söylenir. Bilinen bir şeyden bahsedilirken tarif etmek yerine hani Peygamber'in de şunu diyebilirlerdi. Cahiliye müşrik Araplarının yapmış oldukları sihir kaldırma, sihir bozmanın hakkında ne diyorsun? Demek yerine ne yaptılar? O eliflamı koydular oraya. En-Nuşra dediler. Yani o, buradaki eliflam ne deniyor buna? Ahdiye. Zihinde bulunan, herkesin bildiği, herkesin kavradığı, o toplumda o gün olan, uygulanışıyla bilinen eliflam. Bu ifadeyi veriyor buradaki. Tevkimiz de onları bu ifadeden ne abi hemen diyor ki Hiye min ameli şeytan bu şeytanın neydir şişidir yani büyüyü büyüyle bozmak şeytanın şişidir tabii arkadaşlar belki sizler e, haberdar değilsiniz yani e, son dönemlerde bazı ortalığı karıştıran fetvalarıyla böyle e, marjinal fetvalarıyla gündemde kalmaya çalışan bazı kimseler var. Tabi bu Türkiye'de kastetmiyorum bunu. Arap ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, oralarda. Son dönemde işte sihirin sihirle çözülebileceğine dair fetva veren bazı kimseler türeni çıktı. Bunu şeye de yaratdırıyorlar. Hani Hanbeli mezhebinin bazı fukahası, bazı alimleri ne yapıyorlar? Mezhebe göre sihirin sihirle çözülmesinin caiz olduğunu söylüyorlar. Zaruret halinde. Sihirin, sihirle çözüleceğinin caiz olduğunu söylüyorlar, zaruret halinde. Tabi bunun cevabını vereceğiz. Ama onlar neye binaen bunun caiz olduğunu söylüyorlar? Şuna binaen caiz olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki senin burada kardeşin gelmiş, büyülenmiş, sihir yapılmış, bu zaruret babından ne yapabiliriz? bu kimsenin bu başına gelen bu belayı, musibeti sihir ile çözebiliriz diyorlar. Yahut diyorlar ki bu sıkıntıya düşmüş insan hükmündedir. Nasıl zora düşmüş, sıkıntıya düşmüş insanın ölü eti yemesi, zarur ölü eti yemesi da içki içmesi caizse, buradaki bu kimseyi de sihirini çözmemiz adına, sihirini kaldırmamız, büyüsünü kaldırmamız adına, büyüyü kullanmamız Veyahut da büyü yapanlara gidip bunu çözdürmemiz caizdir diyen bazı kimseler ne yapmışlar? Kıyas yoluyla buna cevaz vermişler. Bunun cevabı sonra Allah'ın izniyle birçok vecihten gelecek. Bir de onların getirdikleri bir e, rivayet var. Said ibnül Müseyyeb'e soruluyor. Katada ibnüde Ame es-Sedusi, Katada soruyor. Diyor ki, Said bin Nusaybe, ki müellif burada zikrediyor bu kitapta. ''Raculun bihi tıb.'' Hatırlarsanız, tıbbın ne olduğunu söylemiştik daha önceki derslerde. Neydi tıbb? Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam, başı ucuna ve ayak ucuna bir iki melek geliyor. Diyorlar, bunun neyi var? O da diyor, ''Raculun bihi tıbb.'' ''Matbub.'' Ne olmuş bu adam? Sihirlenmiş. Arapçada ne var arkadaşlar? ''Zıt eddat.'' deniyor. Yani iyileşme... Um, umulduğu için hastaya ne siir siir ve büyü yapılan kimseye ne denmiş? Şifayı bulmuş, tıp, matbup evet. denmiş. Tıp oradan gelmiş yani, tamam? Mesela bunun örnekleri çok var Arapça'da, yani tefaül babından. Yani ne demek tefaül babından? İyimserlik babından büyülenmiş kişiye ne deniyor? Hasta denmiyor da tıp deniyor, matbup deniyor, iyileşmiş deniyor. Halbuki o ne Hasta. Halbuki o hasta. Mesela haşere haşerenin zararlı zehirli hayvanların sokup zehirlediği insana da ne deniyor? Arapçada selim. Selim. Sağ salim. Neden öyle deniyor? Tefaül babından. Ne demek tefaül babından? İyimserlik babından. Yani karamsarlık yapmayalım. Buna eddat deniyor. Yani asıl kullanıldığı manada daha bulunmuyor. Kullanılmıyor da tam tersine gelmiş olduğu manada kullanılıyor. İşte Said bilmiyormuş gibi soruyor, bihi tıb adamın neyi var? Büyüsü var, sihir var, sihirlenmiş, büyülenmiş. <gülüyor> ev yu kahu Yahut hanımına yaklaşamıyor. Yani büyü yapılmış, sihir yapılmış adama. Hanımına da yaklaşamıyor diye soruluyor. <gülüyor> e halu anhu ev yunashar, Yahut ev yunashar. Yani sihiri çözülüp, ondan kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Said ibn e sormuşlar. Said ibn Musaibe diyor ki la ba'se bihi. La ba'se Bi. bihi. Ne demek la ba'se bihi? Onda Bi. bir beis yok, sıkıntı yok. Yani yapılabilir. İnne ma yuriduna bihi'l islah. Zira bununla ne yapılmak isteniyor? O insanın karısıyla yaklaşamayan, ilişkiye giremeyen insanın iyiliği, durumunun düzeltilmesi isteniyor. F emma ma yenfa'u ve lem yunha anhu, insanlara fayda veren şeyler ne olmaz diyor. Sayidin Rumusayib. Lem yunha anhu, yasaklanmaz. Yani madem insanlara fayda veriyor, bu ne olmaz diyor insanlara yapılması uygulanması yasaklanmaz. Dikkat ederseniz Sayidin Rumusayib'in bu fetvasından hareketle bazı Hanbeliler fıkıh kitaplarında şöyle diyorlar: vecuzu hallus sihri <gülüyor> bi mislihi. Fıkıh kitaplarında bu ibare geçer. Geceozu hallu sihri bi mislihi ne demek? Sihirin halli, çözülmesi, kaldırılması onun misli olan sihirlen caizdir li darura. Zaruraten. Ameliler böyle demiş. Peki amelilere katılıyor muyuz böyle dedikleri için? Yani bu bir takım amelilere, bazı hammeli alimlere böyle söyledikleri için katılıyor muyuz? Katılmıyoruz. Said ibn el böyle bir fetvası var, böyle bir sözü var. Bunun da cevabı Biraz sonra arkadaşlar inşallah Şah ile birlikte gelecek. Önce geliyoruz. Ee, sihrin memnu çözülmesinin memnu, meşru olmayan, gayrı meşru olan tarafına. Niye meşru, gayrı meşrudur? Deminki hadisten dolayı bir Aleyhisselatü Vesselam deminki hadiste ne dedi? Amel-i şeytan. Ne dedi Vesselam? Bununla ilgili sorulunca kendisine cahiliye Araplarının yapabildiği yapabildikleri bu sihiri, siir çözme işine sorulduğunda görüşü istendiğinde, bununla ilgili hüküm istendiğinde Peygamberden ne dedi Aleyhissalatu vesselam? Bu şeytanlardır. Yani bu caiz değildir. İkinci delilimiz arkadaşlar, bir tane hafta hatırlarsanız Emran bin Hasan'ın radıyallahu anh'dan rivayet olunan hadiste ne dedi Aleyhissalatu vesselam? minna men tatayyara ev tutayyira le, ev tekhen ev tukhen le, ev sahra ev suhra le." Neydi bu hadisin manası? Geçen hafta aldık. Leiseminna. <gülüyor> Bizden değildir. Men yara, ev tutira leh. Uğursuzluk yapan yahut kendisi için uğursuzluk yapılmasını isteyen. Yani ne demek? Yani şu yaptıran şu kuş kendisi hakkında görüş istiyor. İşte bugün karga gördüm. Ne dersin? Acaba hangi kötüün alameti? Ya direkt kendisi yapıyor. Bugün baykuş gördüm. İşte bugün şunu gördüm, bunu gördüm gibi, tamam? Ya şöyle bir haber geldi, duydum. gibi. Yahut bugün salı. Yahut bu işte, yahut bugün işte İstanbul'un şu ilçesindeyiz. Bu İstanbul'un bu ilçesi bana çok uğursuz geliyor gibi. Yok Allah'a şükür desem, uğursuzluk yapan ve hakkında orsuzluk yaptıran yani bu böyle bir yorum bekleyen. Ev takhe hene ev tuki hinele. Kehanette bulunanyal kendisi için kehanette bulunulmasını isteyen. Ev ev suhira le. Sihir yapan yahut Sihir yaptıran, başkasına gidip sihir yaptıran kimse bizden değildir Demek ki arkadaşlar sen sihiri çözmek için sihir yapıyorsan. Peygamberin bu hitabına, bu sözüne ne yapıyorsun? Muhatap oluyorsun. Çünkü Peygamberimiz sihir yapan ya sihir yaptıran nedir diyor? Bizden değildir diyor. O zaman hiçbir şekilde istisna da bulundurmuyor Aleyhissalatu vesselam demiyor. Ancak kardeşinin iyiliğini isteyip de onun devasına, onun sıkıntısına, hastalığına çare bulmak için sihir yaptıran haristir diyor mu? Demiyor Aleyhissalatu vesselam. Umum ifade. Yani istisna yok. O halde bu hadisten de anlıyoruz ki memnu olan yani meşru olmayan sihiri sihirle çözme eylemi nedir? Haramdır. caiz değildir. Bazı alimlerin zaruret babından cevaz görmelerine götürecek elimizde bir delil yok. Üçüncü olarak diyoruz ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İnnâ Ruka wa Tamaime wa Tīwa la Taşirk. Ruka nedir Ruka? Okumak, bazı lafızlar söyleyerek, telaffuz ederek, zikirler söyleyerek okumak. şirktir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama hangisi şirk? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İğrūzū āliyya Rukākum. Sabahat diyor, bana yapmış olduğunuz rukyeleri ne yapın? Sunun, göstereyim bakayım. Şirk olmayan ruhkelerde bir beis yoktur diyor. Yani bir cinden, bir şeytandan yardım istenmeyen Allah'ın kelamı ile yapılan, Peygamberin sünneti ile yapılan ruhkelerde ne yoktur diyor? Beis yoktur diyor Dikkat ederseniz, Aleyhisselatü Vesselam burada ruhkenin söylenilen sözün ne olduğunu söylüyor, şirk olduğunu söylüyor. Eğer içinde şirk varsa, sihirin Sihirle çözülmesi de nedir arkadaşlar? Bu baptandı. Çünkü sihirbaz biz daha önce söyledik ki sihir yapan büyücü, büyücü. Ancak büyüyü ne zaman kullanabiliyor? Allah şirk koştuktan sonra. O istediği hizmetini istediği hizmetine sunmak istediği o cin ve şeytanlardan yardım aldığı o cin ve şeytanlara aracılığıyla Allah Şik ortak koştuğu için ne yapıyor? Bu hizmeti onlardan almış oluyor, büyü yapmış oluyor. O halde bizler ne yapamayız? Büyüyü çözmesi için bir büyücüye gidip ondan bu yardım talebinde bulunamayız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu tarz olan buna benzeyen ruhkiye dair, sözlü söylenen şeylere dair ne demiş? Şirk. Şirk demiş. Dördüncü arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam 7 helak edici şeyden ne yapın diyor. İşte ne bu? 7 helak edici şeyden Sakının ne bunlardan bir tanesi de sihir. -Sihir. Allah'a ortak koşmak sonra ne söylüyor? Es sihir. Sihir. Aleyhisselam istisna etmiyor sihir ama kardeşinin faydası için ve yararı için sihir büyüsünün çözülmesi için büyü yapmak bundan değildir. Yedi helak edici şeyden değildir diye bir istisna saymıyor. Beşinci olarak hatırlarsınız geçen baplarda aldık. Abdullah ibn Mesud'dan rivayet olan şeyde eserdeki merfu olarak da bunun hükmünün de merfu olduğunu söylemiştik. Diyor ki: "Men etearrafen ev kahinan ev, sah ev sahiran kim arrafa kahine ve sahire gider. Fesa'alehu ona bir şey sorar. Fesaddaqahu bima yekul." ve söylediği şey tasdik edip doğrularsa. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? "Lekan kefera bima unzile ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme <gülüyor> ne yapmıştır? Küfür etmiştir, inkar etmiştir. Yani kim bir büyücüye giderse diyor hadisin lafsında. Eserin lafsında. Bu da kimi kapsıyor arkadaşlar? Kimi kapsar? Herkesi. Herkesi kapsar. Hiçbir istisna yok. Büyüyü çözmek için büyücüye gideni istisna eden bir durum yok. Altıncı veci. Bunları sayıyorum, soracağım arkadaşlar. Altıncı veci. İbnu Teymiye rahimahullah diyor ki, mecbur al ve Müslümanlar, ve intenazgö ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve intenazgö, ve Müslümanlar, ve Müslümanlar, Müslümanlar, haram olan şeylerle tedavi hakkında ihtilaf etmişler, ihtilafa düşmüşler. Yani ölüyle, domuzla mesela tedavi olunur mu, olunmaz mı? İhtilaf edilmiş mesela. Ancak diyor Şeyhülislam İbn küfür olan ve şirk olan şeylerle tedavi edilmeyeceği konusunda ihtilafa düşmemişler. Hepsi demiş ki caiz değildir. Yani Şeyhülislam burada ne naklediyor bize? İcma naklediyor. Yani Müslümanların icmasıyla Şirk olan ve küfür olan bir şeyle ne yapılmaz? Tedavi olunmaz. Yedinci olarak Seleften birçok rivayet var. Kendilerinden nakl olmuş ve rivayet olunmuş ki büyüyü büyüyle çözmek ne değil? Caiz değil. Bilakis haram. İmam Ahmet Hanbel gibi. Onlar ondan önce Abdullah bin Mesud gibi. Hatta Musannef İbn Ebi Şeybe'de şöyle bir rivayet var. İbrahim el-Nekai diyor ki İbrahim el-Nekai Kânû yekrahûn er-ruka ve'ltemâime ve'n-nuşfra Onlar Burada Abdullah İbn Mesud'un öğrencilerini, asabını kastediyor. Kânû yekrahûn er-ruka, şirk olan ve ve'ltemâim muskaları ve'n-nuşfra Şiirin sihirle, büyünün büyüyle çözülmesini ne yaparlardı diyor İbrahim el-Nekai Haram görürlerdi. Yedinci olarak da diyoruz ki Selef bu fiiline görmüştür. Haram görmüştür. Büyünün büyüle sözülmesi. Yine 8. olarak diyoruz ki sihirbazın bulunduğu mekan, yaşadığı o yer, ev, iş ofis neyse burası küfür meclisleri, Allah'a şirk koşulan meclisler. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor, ne diyor? Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, küfredildiği ve istihza edildiği yani alay edildiği yerlerde ne yapmayın diyor? Fe <feyle> la taq'udu. Oralarda ne yapmayın? Oturmayın, durmayın. Aleykümselamun aleyküm. Fakat fil kitabi en izâ semi'tum ayâti'llâhi yukferu biha ev yüstehza'u biha fe la taq'udû Allah, <feyle> Allah Teala'nın Kur'an-ı indirdiği şeylerden bir tanesi nedir? Allah'ın ayetlerinin küfredildiği, onlara inkar edildiği, onlarla alay edildiği yerlerde ne yapmayın diyor? Oturmayın. İnsan Suresi 40. E sen şimdi sihirbaza gidecek bir insan, arkadaşının başına gelmiş büyüyü, sihiri kaldırmak için. Allah-u Teala ne diyor? Orada ne yapmayın diyor? Bulunmayın, oturmayın diyor. Dokuzuncu olarak, sahabelerden biz altı tane sahabe ismi saymıştık. Haddus sahiri darbetun bir seyf diyorlar. Ne demek bu? Büyücünün cezası kılıçla ölümdür. Yani onlar bunu diyor. Bu, bu ne demek? Yani büyücülerin kökünü kurutun. Ey kadılar, ey hakimler, bu bireylerin elinde olan şeyler değil. Ey yöneticiler, sihirbazların, büyücülerin yani, büyü yapanların kökünü kurutun. Ama biz Büyünün sadece bu vecihiyle, bu şekliyle yani büyünün büyü için çözülmesinin çözülmesinde kullanılmasını caiz görürsek büyücüleri ne yapmamız lazım? He? Bir kısmını bırakmamız lazım ki büyü yapılan kimsenin büyüsünü alsın, yapsın? Büyüyle çözsün. O halde yapmış oluruz? Sahabenin bu hükmüne, fetvasına muhalefet etmiş Oluruz. Onuncu olarak diyorlar ki, niye yani büyüğü büyüyle çözemeyiz? Niye haramdır? Dikkat edin, ilim ehli, yani en ufak deliği bile ne yapıyor? İğne ucu kadar gelebilecek şüphe için ne yapıyor? İğne ucu kadar bir yer bile bırakmıyorlar. Niye? Çünkü bakın yani şeytan oyununu oynamış. Suudi Arabistan gibi bir yerde bir adam tamam mı? Çıkıp ne diyebiliyor? Büyü büyüyle çözülebilir. Ama ilim ehli, tek tek tek tek böyle yapmış cevabını vermiş. Tabi bunu medya, basın. Suudi Arabistan'da da aynı problem, aynı sıkıntı var. Böyle muhalif fetvalar. Türkiye'de biliyorsunuz işte başörtüsü farz değildir. Allah'ın kitabında yoktur diyen adamlar nasıl televizyonlarda, gazetelerde kendine böyle geniş yer buluyorlarsa, insanların kafaları karışması için Suudi Arabistan olsun, diğer Arap ülkelerinde de aynı şey, aynı oyun Oynanıyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki adam Kabe'de imamlık yapmış. Eski imamlarından bir tanesi. Geçen çıkmış. Fikim, fetva vermiş. Diyor ki müzik diyor. Şarkı dinlemek ne değildir? Haram değildir. Vatandaş avam ilmi yok. Diyor ki, ya Allah Allah bu adam Kabe'de imamdı. ilim ehli, hoca, sakallı, cübbeli, sarıklı, şımaklı. E bu fetva vermiş. O zaman dinleyelim. Ama ilmi Rabbani olan alimlerden, tanınmış alimlerden alırsanız bakarsınız ki iş hakikati gibi gözükmüyor yani. Onun söylemiş olduğu gibi durmuyor. Bakın on tane verecek saydık burada. Onun için sayacağız. Bunların hepsi o yola giden bütün kanalları ne yapıyor? Tek tek kapatıyor. Tek tek örtüyor. Onun diyor ki ilim ehli, buna izin verilmesi demek, büyünün büyüyle çözülmesine izin verilmesi demek büyücülüğe ve sihir yapmaya, sihirbazlığa Yol açar. Yani sihirbazı, büyücüye yakalarsın. Sen büyü yapıyorsun, ne yapıyorsun? Dediğin anda der ki kardeşim ben senin anladığın manada büyü yapmıyorum ki ben ne yapıyorum? Ben büyülenmiş insanları, cinlenmiş insanlara yapıyorum. Diyerek ne yapabilir? Bunda sıyırılabilir. Kendini kurtarabilir. O halde bu on veci saymış olduğumuz on vecihten dolayı 10 tane ne saydık? Sebep saydık. Bu 10 sebepten dolayı büyünün büyüyle çözülmesi haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Allah Teala Kur'an-ı diyor ki: "Peki neyle büyüyü tedavi ederiz?" Müstahap ve müstahap ve mübah olan. "Ve nunzilu" Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İsra <gülüyor> suresinde. "Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun Bizler müminlere bu Kur'an'da ne, ne ne olarak indiriyoruz? Allah allah. Şifa ve rahmet. O halde yani allah Teala bunu haram kılmış. Resulü bunu haram kılmış. Bunu şeytanın ameli olarak vasfetmiş. Bunun bedili, alternatif olan ne var? Mustahab ve mubah olan nuşra var. Peki, onların zaruret babından diyerek, kıyas yaparak cevaz vermelerine, bunu caiz görmelerine ne cevap vereceğiz? 10 sebep saydık. Bu 10 sebep. Neden büyünün büyüyle çözülmesinin haram olduğunu açıklayan sebepler bunlar. Caiz olmadığını ortaya koyan sebepler. Şimdi gelelim onların bir şüphesine. Diyorlar ki, yani karşında büyülenmiş bir adam var. Hasta. Zavruvet babından biz bu adamı ne yaparız? Büyüsünü büyülen çözeriz. Zaruret nasıl çölde kalan bir insan aç kalmaktan, helak olmaktan, mahvolmaktan, ölmekten korktuğunda haram olan bir şeyi yiyebiliyorsa, bu büyünün de büyülenmiş olan insanın da büyüsünün büyülen çözülmesine ne yapabiliriz? İzin verebiliriz, caiz diyebiliriz zaruret halinde demelerinin bu şüphelerin cevabını vereceğiz diyoruz ki öncelikle arkadaşlar, eminimden söyledik. Bunun bir alternatifi var. Yani senin büyüyü büyüğüyle çözme yoluna başvurmadan önce buna gitmeden önce araman gereken, araman lazım gelen ne var? Başka meşru, mubah, müstahap neler var? Yollar var. Ne dedi? Kur'an-ı Kerim. Ben u nezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun yani o zaman senin buradaki kıyasın batıl bir kıyas çöldeki adam alternatif olarak su bulamıyor yiyecek olarak helal bir gıda bulamıyor ama burada büyüye uğramış büyülenmiş insanın bu büyüsünün kendisinden kalkması için tedavi olması için bir alternatif var o zaman burada zaruret diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil ikincisi ikinci yönüyle cevabımız ikinci olarak cevabımız Kıyas yapmış olduğunuz, kendisiyle kıyas yapmış olduğunuz çöldeki adamla haram yemek zorunda kalan veyahut da haram içmek zorunda kalan adamla büyüsünün büyüyle çözülmesi gereken, kaldırılması gereken adam arasında fark var. Yani tam uyuşmuyor. Kıyas örtüşmüyor. Nedir o fark? Evet. Birinci fark yapan bu çölde ölmek Ölmek üzere olan, tehlikesi bu kadar ölüme ulaşmış olan, bir halde bulunan insanın içki içmesi, boğazına ekmek takılmış, mesela Mehli zikrediyor, yanında da bira var, şarap var. Veya çölde olmaya da gerek yok arkadaşlar. Bir dükkanın yanından geçiyorsun, tekel bayisinin yanından geçiyorsun, boğazında bir şey kaldı. Ve su yok etrafta, o anda öleceksin. Hemen açtılar, sana viski verdiler, şarap verdiler, içki verdiler, içtin o anda. Onun için geliyorsun. Boğazında kalmış, gözlerin faltaşı gibi açılmış zaruret var. Ve bu zaruretteki bulunduğun, başvurduğun yöntem haram. Yani aslında haram olan bir şey ama sana o anda ne? Caiz. Ama öbür tarafta sen ne yapıyorsun? Büyücüye giderek o büyücünün ne, yapmış olduğu si yöntem, sistem ne? Kullandığı şirk. 5 korunması gereken şeyler var, değil mi? İslam dini beş şeyi ne yapmış? Korumuş. Bunların en başında ne geliyor? En başında ne geliyor? Din geliyor. Din. din. Ondan sonra ne geliyor? Can. Canın korunması lazım. Sen canı korumak için dini ne yapamazsın? Feda edemez. edemezsin. Yani demek ki kıyas örtüşmüyor. Örtüşmediği başka bir nokta daha var. O ne? O zaruretten dolayı haram olan şeyi içmek ya da yemek zorunda kalan kimse Nin, o anda kurtulması nedir? Mümkün. Ya Adam boğazına gelmiş şey. Ekmek takı, takılmış. İçince ne yapacak o? Kurtulacak. Veya çölde artık ölüm anına gelmiş. Ölecek. Domuz eti yedi. Ne oldu? Kurtuldu. Yani kurtulması o tehlikeden sıyrılması mümkün olan bir durumda. Ama büyücüye giden, büyücüye götürülen adamın zaruret halinden olduğunu varsaysak bile o büyücüye gittikten sonra iyileşmesi kesin, kesin mi? Büyük. Değil. Demek ki bununla oranı abılmaz. Kıyas edilmez. Demek ki zaruretle bunun bir alakası yok. Bu sebeplerden dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Sizin büyünün büyünü, büyüyle çözülmesine cevaz verme adı altında, onu ona yani zarurete binaen cevaz vermeniz ne değildir? Doğru değildir. Bu ne yapmaz? Ee, Zavuret halinde olan adamla ne olmaz o kimsenin, büyüye düşmüş olan, büyülenmiş olan, kendisinden büyü yapılmış olan insanın hali birbirine ne olmaz Kıyas edilmez. Bu şekilde onların bu sözlerine cevaplarmış olduk. Geriye kaldı. Said İbnül Müseyyib'in sözü. Onu ne yapacağız? Sizler selefin yolundan gittiğini söyleyen insanlar olarak böyle tabiinden etba tabiinden size böyle bir görüş geldiğinde nasıl bir cevap verirsiniz? ilk olarak. Heh. Öncelikle diyoruz ki alimlerin sözleri dinde ne değildir? değildir. Hüccet. Yani delil değildir. Yok yani mali. Kelamul ulama istedallu laha lehu la istedallu bi. Alimlerin kelamıla delil aranır doğruluğuyla alakalı. Yoksa onlar kendi zatında delil değildir. Yani alimlerin kelamı sözünün doğruluğuna biz ne ararız? Delil ararız. Of, bu kaydedir, kuraldır. İlk başlıyoruz ki Said ibnü Müseyyib'in sözü değildir. Öcdt değildir. Sonra onlar diyorlar ki bunlar diyor ihtilaflı meselelerdir. Madem bak seleften de ihtilaf olmuş. İhtilaflı meselelerde de ne olmaz? İki ayrı görüşte bulunan kimselerden hiçbiri birbirine tenkitte bulunmaz. Madem selef iktilaf etmiş diyor. Bu söz doğru mu sözü? Doğru bir kaide mi? Ha arkadaşlar Değil arkadaşlar. Umum olarak mutlak olarak bu söz doğru değil. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? "Fe entenaza'tum fi şey'in fe entenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ver Bir şeyde ihtilaf ettiğinizde onu ne yapın? Allah'a ve Resulüne götürün. Gönderin, götürün, döndürün. O halde diyoruz ki saydım bunu sayibin bir kere sözü hüccet değildir. Onun ihtilaflı bir mesele olduğunu varsaysak bile doğru olan yöntem nedir? Onun Allah'a ve Resulüne götürülmesidir. Biz Allah'a götürdüğümüz zaman sihrin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu görüyoruz? Küfür olduğunu görüyoruz. Değil mi? Bakar Resulü'ndeki ayetten dolayı. Sünnete götürdüğümüz zaman peygamberin hiye ameli şeytan dediğini görüyoruz. Bu şeytanın sözündendir dediğini görüyoruz. O halde o zaman Said İbn-i sözünü varsaysak bile bu manada söylediğini ne yapmayız? kabul etmeyiz. Ve bizim aleyhimize de bu delil olmaz. Üçüncü olarak diyoruz ki, Said i̇bn sözünü onun makamında bulunan, onun derecesinde bulunan, mertebesinde bulunan birçok alim ne yapmış? Tersini söylemiş. Kim gibi mesela? Burada zikredilecek şimdi. Hasan Basri gibi. Kim gibi? İbrahim Nahai gibi. Yani onun emsali olan insanlar, onun emsali olan aynı tabakada bulunan alimler ne yapmışlar? büyünün büyüyle büyünün büyüyle büyünün büyüyle çözülmesini büyünün büyüyle çözülmesini caiz görmemişler. Yani Said İbn-i e bu konuda muhalefet eden akranları aynı tabakada bulunan alimler var. Üçüncüsü Said İbn-i daha büyük olan daha bilgili olan insanlar var ki onlar tam onun tersini söylemiş. Kim gibi mesela? Abdullah İbnu Mesud. Abdullah i̇bn Mesud gibi ve sahabeden diğerleri gibi. Öldürülmesiyle alakalı. Demek ki Said İbnül Müseyyip'e muhalif. Kendinden daha büyük, kendinden daha alim insanlar var. Onlara muhalif. Dördüncüsü, deminden söyledik, Kur'an ve sünnette gelen vahiy, yani vahiylerde bulunan nas, naslar, Said İbnül bu sözüne ne yapıyor arkadaşlar? Tas düşüyor. Muhalif düşüyor. Beşincisi, Beşinci olarak diyoruz ki siz bunun Said İbnül Müseyyib'in nereden çıkardınız? Büyünün büyüyle çözülmesinin caiz olduğunu söylediğini. Bununla ilgili bunu iddia ediyorsanız bize daha birine getirin? Açık bir değil getirin onun sözlerinden. Ondan bir nakil yapın. Deriz. Altıncısı Said İbnül Müseyyib'in buradaki sözü nedir arkadaşlar? İhtimalli bir sözdür. Ne demek ihtimalli bir söz? Oraya da çekilebilir, buraya da çekilebilir. O halde oraya da çekilebilir. Buraya da çekilebilirse bu bu sözden ne yapılamaz? Delil çıkmaz. Çünkü diyorsun ki, sen de diyorsun, sen diyorsun ki buradan bu çıkmaz. O diyor ki buradan bu çıkar. İki ihtimalli bir ne var burada? Durum var. Böyle bir kayda var diyorlar ki eğer böyle kullanılan delillerde ihtimal varsa ondan ne yapılmaz? İstidlal yapılmaz. Ondan istidlal yapılmaz. Yedinci olarak arkadaşlar yedinci olarak Said İbnül buradaki sözünü bizler meşru olan Nuşra'ya ne demek Nuşra? Meşru olan büyünün çözülme yollarına hamletmemiz daha doğrudur. Çünkü Said İbnül Müseyib'e layık olan da nedir? budur. olarak dikkat edersen Said İbnül buradan burada ne yapmamış arkadaşlar? Bu çok önemli. Burada onun zaruret konusunu açmadığını görüyoruz bu sözünde. Yani hani cevaz görenler, büyünün büyüyle çözülmesini caiz olduğunu söyleyenler ne yapıyorlar? Zaruret bahsinden, zaruretten getiriyorlar ya meseleyi. Said ibn buradaki söylediği söz şu ''İnnemâ yurîdûne bi'il ıslah'' Büyünün çözülmesi Büyünün büyüğüyle çözülmesi ifadesi yok bakın. Büyünün çözülmesiyle ne isteniyor? İslah isteniyor. Arabının bulunması isteniyor. Durumun düzeltilmesi isteniyor. Diyor ki ''Femmâ Fe mâ yenfahu'' Bu şekilde insanlara fayda verilmesi ne yapılamaz? Yasaklanılamaz. Said ibn burada bu zavrurettir karşındaki adam helaka düşmüş, mahvolacak, hanımıyla ilişkiye giremiyor, büyüye düşmüş, büyü yapılmış, zahuret babından bunun büyüsünün büyüyle çözülmesi caizdir diye bir şey diyor mu? Demiyor. Dediği şu, innemâ yuridûnebî islah? Büyünün çözülmesiyle ne istenir? Islağ olması istenir. İnsanlara fayda veren şeyler ne yapılamaz? Yasaklanmamaz, yasaklanmamıştır. Anladık mı arkadaşlar? Said İbn-i sözünde de ne yoktur? Büyünün büyüyle çözülmesine dair bir delil Yok. yoktur. O zaman aslanan şeye ne yapıyoruz Sabit olarak kalıyoruz. Sabit olarak diyoruz ki büyünün büyüyle çözülmesi caiz değildir. Meşru değildir. Memnudur. Bu nedir? Şirktir. Ve rüyü anil Hasan. Hasan Basri'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiş. La yehullus sihra illa sahir. Sihri ancak kim çözer? Sihir. Yani bu manada zemmetmek manasında söylüyor. Yani nuşrayı kötü manada olan, meşru olmayan, memnun olan manada ancak kim çözer? Sihirbaz çözer. O halde sihirbaza gitmek ne değil? Daiz değil. <gülüyor> İmam, ne? İmam İbnül Kayyim Rahimahullah'ın sözü ve müellifin kendisinden burada naklettiği sözü i̇b diyor ki buradaki bu konunun bizim benim size yaklaşık olarak bir saatten beri anlatmaya çalıştığım konunun özeti. Okuyalım şimdi o İbn-i Kayyım'ın o sözünü. Evet Levent. Kayyım der ki büyü çözmek büyüyü çözerek büyülenmiş kimseyi ondan kurtarmak demektir ki iki çeşittir. Bir daha tekrarlayalım. Büyü çözmek büyüyü çözerek büyülenmiş kimseyi ondan kurtarmak demektir ki iki çeşittir. Evet. Birincisi yine onun gibi bir büyüyle büyüyü çözmektir. Biz ne dedik buna biz? Düşün. He hepsi o meşru olmayan Aa, yani meşru meşru olan, babından da evet. Birincisi yine onun gibi yine onun gibi bir büyü ile büyüyü çözmektir ve şeytan işi denilen de işte budur. Evet. Hasan'ın söz konusu kavli buna hamledilir. Yani Hasan'ın sözü ne? Hasan Bas'ın sözü. Hasan Bas'ın sözü ne buradan? Söyleyeceksin ancak bir büyücü. He büyücüdür sözü. Bu onu neye hamlediyor ilim ehli? Büyünün büyüyle çözülmesine. Evet. Böylece büyüyü çözen de, çözdüren de, sevdiği bir işi yapmış olmakla şeytana yaklaşırlar. Evet, şeytana ancak da takarrum edilerek ne yapılır? Büyü yapılır, itaat edilir. Belki bizlerin bizlerin gözümüzle müşahede etmeyeceğimiz bir yerlerde, gizli olarak büyücünün bir şeyler yaptığını ne yaparız? Duyarız. ve da yakalanır, o şekilde görürüz. Yani bunu bilin, kesinlikle bilin ki büyücüler şeytana takarruf etmeden, yaklaşmadan, onlara bir şeyler sunmadan, büyüğü yapmıyorlar, yapamıyorlar. Evet. Örnekler verdik. En son duyduğumuz şeyi söyledik size. Yani maden bulan, e, hazine bulan, hazine bulan insanların, o hazineyi açmadan önce bir zarar verilmemesi için, kendilerine zarar gelmemesi için, ne yaptığını söyledik insanların şu anda, horoz kestikleri. İçen duymuştum Tekirdağ'da, onu söyledim size, hatırlarsanız. Diyorlar ki, oradaki bu işi bilen halk, böyle yapıyorlar diyorlar. Horoz geçiyor orada, hemen hazinenin yanında. Kan akıtıyorlar. Kime? Evet. Oradaki cinler sığınıyorlar. Cahidiye erhatları ne yapardı? Bir vadiye indiklerinde kime sığınıyorlar? He, sığınıyorlar? Vadinin sakinlerinden kime sığınıyorlar? O vadinin seyyidine, efendisine. Cin efendisine sığınıyorlar. Yani bir Şirk, bir ibadet sunuyorlar ki karşılığında ne oluyor? Bir hizmet. Evet. Evet. <gülüyor> o da büyülenen kişiden yaptığını kaldırır. Evet. İkincisi ise büyü rükke, okuma, Allah'a sığındıran dualar, ilaçlar ve diğer mübah dualar yoluyla çözmektir. Evet. Ne dedik? Nuş, meşhuru olan nuşra ikiye ayrılır. Mustahap ve mübah. Mustahap nuşra ve mübah olan nuşra. Evet. Dikkat çekilen konular Dikkat çekilen konular bir büyü büyü ile çözmenin yasaklanmış oluşu, büyü çözmenin yasaklananı ve ruhsat belirleni şeklindeki iki çeşidi arasındaki farkı bilmek, konuyu anlama önünde çelişki tarzında yer alan sorunu giderir. Evet, yani bunu tavsille dillendirdik, tavsilliyle ayrıntısıyla ee, zikrettik sizlere. Kilim ehlinin burada getirmiş olduğu ee, sebeplerden Dolayı anlıyoruz ki e, büyü'nün büyüyle de kaldırılması büyü'nün büyüyle de defedilmesi edilmesi Ne değildir? Caiz değil. değildir. Velev ki bazı hambeli alimler Bunun zaruret halinde caiz Olduğunu söyleseler Bile. Evet. Tamam arkadaşlar? Subhanakallahumma bihamdik. hamdik la ilahe illa ent Estağfirullah